Bismillahirrahmanirrahim. Korumuz şeytanın şerrinden allah Teala'ya sığınma. İnsan aciz kalınca sığınması gerekiyor. Demek ki şeytan karşıdan bizler zayıf kalıyoruz, aciziz. Mevla buyuruyor bizlere fatır altıda Bismillahirrahmanirrahim İnne şeytanın levküm adüvün İnne şeytanın levküm adüvün Şeytan düşmandır Mevla buyuruyor Fettehızühü adüvvâ Siz onun düşman belliğiniz Bize Mevla bu ayet kelimesinde kerimesinde Şeytanın insanı bize düşman olduğunu bildiriyor Peki acaba neden şeytanın düşman? Her şeynin bir sebebi var. Şeytan adı önceliyor Azazil idi. Kendisi cinlerden de şeytan, cinlerden başıdır. Bu Azazil denen şeytan Allah Teala yeryüzünde çok kulluk etmedi. Yani dünyanın her tarafında namaz kıldı, secde etti. Çok mole kulluk etti bu. Sonra meleklere karıştı bu. Meleklere karıştı, gökteye çıktı, meleklerle geçti. Cennetteki meleklerin başına amir oldu oraya. Meleklerin başına. Kendisi ateşle adıldığı için şeytan ateş yani ısıdan yaratıldığı için madde aleminden onda nefis vardı ama. Nefis vardı onda. Nedir nefis? Yani öfke, şehvet, olur, benli gibi duygular vardı kendisinde. Şeytan bir gün diyor ki Melekler haberi cennette. Ben diyor Arşalada bir sıra vakıf oldum. Allah'ın Cenecalü'yü Öz kullarından biri hasri olacak Allah-u Teala'ya. Bu lanetlenecek buyurdu. Korktu melekler, aldılar. Ne olur dua bize, biz o günse olmayan dediler. Şeytan tabi onların başı kene tam güvencesi var. Onlar için dua etti. Ama kendine katmadı bana. İmtihanı olmadan bir şey belli olmadı imtihansız. Tabi sıra geldi şimdi şeytanın imtihanına. Hatta azazil yani. Cennetime giren başı. Nasıl imtihan oldu bu? Adem babamızın dönerek Adem babamıza ona secde etmeye. Yani bir nevi saygı yapmaya. Bu şeytana çok zor geldi. Onur benlik olduğu için Kendini ondan üstün gördü. Ondan üstün gördü. Adem hale esneği çamurdan yaratıldı. topraktan yaratıldı. Elementlerden yaratıldı. Adem abamız. Tabi bedensi yapısı topraktan, ruhu ayrı ama. Mevlam buyurdu bütün meleklere ve şeytana Adem'e ruh verdiğim zaman, hayat verdiğim zaman ona mesaj yapın buyurdu. Melekler nurdan yaratıldıkları için nefis yok meleklerde. Yani onları belli yok meleklerde. Allah emredince hemen secde kapındalar. <gülüyor> Mevla yürü İlla iblis eba vestekbere İlla iblis o secde etmedi. Vestekbere kibri büyüklendi. Mevla bir secde edemedi. Allah emrettiği halde secdemedi. Onu Rabbim sordu. Neyi onu seçmedi emretti mi halde sana? Ne dedi cevaben? Kale. Ene hayrun minu dedi. Onda da Onu da onu çap yarattın. Yatışı yarattın dedi. Yani kendini üstün gördü. Halbuki Yaradan Rabbim Kimse yaratır muhtemeler. Herkes onun kuludur. Şeytan burada Allah'a ası oldu. İzledi Allah'a secafadığı için lanetendi. Racim. Yani rahmetten kovuldu. Cennetten kovuldu tabi kendisi. Ve şefi değişti. Daha önceleri iki yerden yürürken çok güzelmiş kendisi. Durur ki parlamış alnı yüzü, çok güzelin kendisi. Mevlam bunu e, hayvan şekline soktu, dört ayaklı hayvan gibi eğile küreme başladı. Domuza benzediği adam da kendisi, şekli değişti. Şimdi şeytan, Adem babamızdan dolayı lanetlendiği için o makamdan kovuldu için oldu. Adem bize karşı kim besedi? Haset beslediğe. Allah yalvardı şeytan. Allah inkar etmiyor. Ama asrı oluyor. Bir varlık ne kadar yüksek makamdaysa onun küçük günahı büyük olur. Allah yalvardı. Allah bana bir zaman ver dedi böyle. Hemen canımı alma. Mevlam malum <gülüyor> o belirli vakte kadar, yani kıyamete kadar ona izin verti da böyle. Şeytan, hayatta iblis yani başları, hayatta ölmedi, ölmeyecek kıyamete kadar, ancak kıyamet kafayken, o da o zaman ölecek, tabi yaşına kadar, bilmiyor, Kimine kaç milyon yıl yaşadığıma kendisi böyle, o kadar uzun ömür yaşadığı, cennette kaldı. Binlerce yıl cennette kaldı. Meleklerin başında olarak kaldı. Cennemeyi iyi biliyor. allah Teala bize bizden çok daha iyi biliyor şeyden. Fakat böyle olduğu halde sır nefsi emmare, nefis. Nefis. Benlik davası, ben onur. Bunu aşamadım. aşamadı mı? Aşamadı. Hz. Musa Nersen bir gün Turristina giderken, Turdan giderken şeytana karşıtan gördü. Peygamber Ata onlara görüyorlar, konuşuyorlar. Hazreti Musa Reslem çağırdı şeytanı. İblis buraya gelmişsin. Geldi. Dedi ki Musa Reslem, bak İblis, benim sana bir önerim var. Gelsen tövbe et, Allah gerçeği alıyor. Bak biliyorsun ki cehennemi sen iyi biliyorsun buyurdu. Orada yanacaksın ebedi yanacaksın öyle böyle. Allah-u tevbe et. Hem kendini kurtarır, hem insan seni kurtulsuna. sen. Olmaz mı? Düşündü olur ama acaba Allah tevbeyi kabul eder mi? Ben de tur gidiyorum. Orada senin için şefahçı olurum. Allah yalvarırım. Sen tevbe eder misin? Ederim. Adı Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda kendi özel duası yaptığından sonra ya Rabbi buyurdu. Sana her şey malum Allah'ım. Her şeyi görüyorsun biliyorsun. Şeytan ilbis kulum da etmek istiyor. Onun tevbeini kabul eder misin? Mevla'ım ya Musa o da benim kulumu ben yarattım. Ve yarattım onu da. Niye kabul etmeyin? Ancak ona ben bir secdeyi farz kıldım. Sece yapmasına farz kıldım. Adem'in mezarına gitsin, o seviyorda kaza etsin, bu kadar affederim onu. Musa sevindi, çok kolay. Kolay kolay bir Musa Musa'nın seviyorda geliyor, şeytan bekliyor, oturuyor, bekliyor onu. Baktı şeytan adı Musa'nın tebessümleri, gülümsüyor. Bir müjde var kendisine. Hemen sonra, ya Musa, ne buyurdu Allah Celle Cale'ye? Allah tebessümleri kabul ediyor. Peki bir şartı var mı ama? Çok akıllı kafir. Çok bilgişli, bilgişli, akıllı. Çok kolay şahsi nedir bu? Adem'in mezarına başlarına git. O secdede kaza et. Oni yerde bir secdye yap. Allah affediyor. durdurdu da bunu yapamayacağım dedi böyle. Ademe kaçıyor, kinim var dedi. Kinim aşamıyormdı de böyle. Ve ne yazık ki tebi edemedi o terimler. Edemedi. Şeytan lanet ve şirkli de kötü şirkini cenneten kovulunca, ama gökleri de o zaman da. Kâle ki, Rabbi bima eğveyteni. Rabbim dedi, Allah inkar etmiyor. Kale Rabbi, ey Rabbim bima eğveyteni. Sen beni gibi ağzını bıraktın, levzeylehim fil erdi. Adem yüzünden ben onlara dünyayı dedi, süslerim dünyayı. Hoş gösteririm dünyayı onlara. Dünyayı. Yani dünyayı onlara çekici, cazibeli gösteririm. Mecmuin ve hepsini azdırırım. İlla ibadet ya min humül mukhulâsıyak. Burada mı? Onlara hepsini azdırırım onlara dünyayı hoş gösteririm, dünya hayatını. Süslerim, dünya yeme, içme, gezme, tozmalar, nefsi istikleri yerine getirme. onla dünyayı alıtırırım, hepsini azdırırım. İlla ibadete, minhümül mukhulâsîn anas senin ihlaslı kulların, onlara bir şey yapalım buyurdu. İhlaslı kullar. Demek ki şeytandan kurtulmanın tek çaresi nedir? Tek çaresi muhtemelenler, İhlas sahibi olmak. Halis, muhlis Allah'a kovmak diye Şeytan bunları alıltamıyor, kandıramıyor. Bunları kandıramıyor. Şeytan, insanı nasıl kandırıyor insanı şeytan? Nedir alıtması bunun? Vesvese, vesvese, fısıltı. Dürtüyle böyle. İnsanlara böyle şey. Yani kişiyi zorlayamıyor şeytan böyle. O gücü şey yok. Ancak insanın gönlün ama, gönlüne, kulağına değil. Vesvese sessiz fısıltığı anlamıyla konuşmaz, sessiz. Her insanda gönül adı gönül. Kalp başka, gönül başka. Kalp et parçasıdır. Onun görevi kan dolaşımı yönlendirmek, motoru. Pompalar bunu böyle, alır verir böyle. Onun görevi maddidir, kalbin görevi et başasıdır. Gönül, kalp içerisinde bir nur, mali bir nurdur. İşte insan özü burada mutlaka. İnsanın görüşü budur, iman da buradadır, her şey buradadır. Bu gönül duygusu da öbür alem açılan bir penceredir insanların. Yani her insan o gönlüyle veb aleminiz oraya girebilir, gönlüyle girebilir her insana gönlüne doğuş gelir. Her insana gönlüne doğuş gelir. Hatta bir insanın gönlü temizse, nasıl bir temiz olur bu? İçine masiva girmemişse, Allah'tan başka bir şey girmemişse bir gönle, bir gün Allah'a yönelmişse o gönül temizdir. Anne gibi pürülük parlar, tertemizdir. O gönül her şeyi önceden sezer. ...gönül sezer her şeyi... ...işte kerametin ilk başı budur... Yani. ...sezgi... ...gönülde böyle. ...mesela gidecek arabasıyla... ...tam gidecek... ...hazını yapar... ...gönül gitmeden ona... ...gönül sıkılır... ...istemez gönül böyle... ...bir darla gelir gönüle, ...istemez gönül böylece... ...bu kişi düşünür... ...acaba ne, ne yapayım... ...gitmesi gerekiyor... İşi var belki de ama gönlü razı olmuyor, gönlü istemiyor Eğer bu gönlü istemediği halde kendini zorlar da illaki giderse bu tür başıma şey gelir gönül ehli olmak, bu tür ehli olma bu da Gönül ehli demek, ehli gönül, ehli katma bunlar İşte ehli olan kerameti budur. Ondan tabi daha geniş, daha kapsamlı. Da açık onların kebaleci. Ama her müminde bu olur. Her müminde bu olur. Bir müminin kalbi, nurlandığı mı o gün gayb alemini, yani gelecekte olayları sevmeye başlar. Hatta içine birden bir durum içerisine gelir birden bire. Yani biri geliyor, seferin kişi geliyor ama sezer muhtemelen gönül bunları. Şeytan da insanın gönlüne fısıldıyor. Ve işte bu. Hı hı. Konuşur ama. Konuşur, insan bunu duyar. İnsan bunu duyar. Haberi. Herkes duyar mı? Eğer bir insan tam dünyaya dalmışsa, dünyaya tamam dalmışsa, abdestten haberi yok, namazın haberi yok kişinin, gaflete kişiyse, bunların kaybı tabii kararmıştır. Bunlar pek bir şey fark edemezler. Bunlar böyle. Ancak bir insan biraz iyiyse, bir de kişi biraz içe kapanıksa kişi, içe kapanık aşırı duygusal kişilerde bulabilir. Aşırı duygusal içe kapanık kişiler, bunların gönlü şeytan'a konuşur, çabuk duyarlardır bunlara böyle. Yani şeytan konuşur, konuşur. Fakat bu konuşma öyle kelime değil de, mesela bir paragrafı birader bunu kalbine atar, anlamı atar kalbine fakat kişi bunu duyaramaz. Bunu duyar. Tabii ne şeytanın görevi? İnsanları azdırmak, yoldan çıkarmak, intifam almak. O bundan zevk olur Peki her insan yanında bir şeytan var mı acaba? Var mı? Her insanda bir şeytan var böylece. Şeytan... Ateşin yaratıldığı için çok şeffaf. göze görünmez. göze görünmez. Hafiftir, hareketlidir. Her şekilde girebilir. Hava su gibi. Hava su. Her şekilde girebildiği gibi her şekilde girebilir bunlara. Göre. İnsanın kalp damarında dolaşabilir. Damar dolaşabilir. Şeytan insan içerisinde. Tabi görev insanları azdırmak yoldan çıkarmak bunu başardı mı onun için büyük bir kazancı bu kendisi böyle iki arkadaş varmışlar ikisi de gafet taama gafet insan ikisi de yani içki de kumar namazsız niyazsız gafil insan ikisi de böyle Birinin eceli genç yaşta eceli geliyor ölüyor ölünce onun şeytanı iblise gidiyor. biz İblis bunların başları. O bir adada bulunur. Adada durur kendisi. Adada durur. Bu şeytan ona gidiyor tekmil vermeye. İblise gidiyor. Başlarına. Evet işte sen beni falan kişiye göndermiştin. Kişi öldü. Nasıl öldü? İşte i̇mansız öldü. Böyle, böyle yaşadı böyle. O şeytan bunu iltifat ediyor bana. Bunu tazik ediyor. Bunun derisi yükseliyor şeytanın katında yükseliyor. Şimdi sen diyor öyle birine vereyim ki adam seni onu başardın. Sen öyle birine vereyim ki on yola çıkarırsın diyor. Bunu yine bir gence gönderiyor ama şimdi o şeytan bu gence geliyor. Genç ihlaslı ama halim ulus Allah'ın kılıcıyla cahaya böyle. Abdestinde, namazında, ihlasında her şeyle besmele ile istiyuslu besmele yediği işte besmele, adım atıyor besmele, hiç besmele bir şey yapmıyor. Şimdi şeytana iyi bir şeyler. Belki değil onlar. İyi bir şeyler. Ne zaman iyi bir şeyler? Eğer bir insan besmelisi bir şey yerse o da yarına verir. Şimdi şeytan buraya geliyor. Aç kalıyor. Aç kalıyor. Ne yıkılıyor? Susuyor, su içemiyor. Besmele. Ekmek, yemek yiyor, besmele, besmele, besmele. Yatarken besmele, kalkarken besmele. Ayf Allah yolunda. Hiç gönlüne <gülüyor> verin mi gönlüne? Gönlün, Allah diye gönlüne. Allah diye gönlüne şeytan verin mi? Yatakmış. Aradan birkaç yıl geçiyor. Şimdi bu şeytan eski arkadaşını görüyor. Onu görüyor. Arkadaşlar bir gayet enseli, sevgili, sağlıklı böyle gayet gür Neşeli yap, öbürü yap. Başarıyor ya, görüyorum böylece. Buna bakıyor, bunu tanıyamıyor. Biliyor şeytan onu tanıyamıyor ama. Tanımadan ben tanımadım. Ya filan kişilerim ben de beraber dedim, işte arkadaşlarım da beraber diyor. Ya sevmiyorsun benim. Ne oldu sana böyle diyor. Baksana diyor, kuru kemik almışsın. Ne oldu sana bu şekilde. Aman sarmak, sarmak, sarmak diyor. Öyle birine düştüm ki diyor, açım, susuzum diyorum, bir şey yapamıyorum böyle diyor. Ahi de ona kurtulsam diye muhtemelen verir. Şeytandan bela yapıyor. Şimdi şeytan insana vesile verirse ne yapmak gerekiyor? Biraz da özellikle içe kapanık, aşırı duygusal olayı büyüten karamsal insanlarda çok olur bu. Evham denir evham. Evham vehmin çoğuldur. Vehim, beyinde bir merkeztir. Hayal, vehim. İki merkez vardır beyinde ayrıca. Hayal, vehim. Hayal, insanın bir nevi gazı. Kişi hayal kurar, başarırım der. Bu insanın gazı. Vehim de freni. İnsan korkutur. Şimdi kim böyle aşırı duyarlı, içe kapanlık, toplumdan kopuk, çevre uyumsuz kişi ise, yalnız yalnız seven kişi ise, iş şeytan bunlardan yaralanır muhtemelen. Yani tam şeytan istediği ortam bunlara mevcuttur böyle. Mevcuttur. Bunları çabuk alır şeytan. Bunlara vesile verir, efhand eder bunlar işte böyle. Beyin abi yürü. Ve iman edin şeytan lezgun. Feste izbilla, eğer şeytan sana feste verirse merhamet görüyor, feste izbilla hem Allah sin, Allah hemen sin. Innehu hüssemir alim, Allah semidir, alimdir. Allah işitir, her şeydir, her şeyi bilir. Yani evzi billahi çekme gereksiz. Şimdi evhamlı kişiler Bunların gönlüne şeytan girer muhteremler. Gönlüne girer şeytan bunların şeyde girer. Bunlara vesile verme başlar. Nasıl vesile verir? Kişinin durumuna göre akılır şeytan. İnsanı insanı çok iyi bilir böyle. <gülüyor> Eğer namaz düşkü kişi ise önce buna abdestten başlar. Abdestten önce başlar. Çünkü kişi namaza düşkün. işi yapmak istiyor. Ona namazını bıraktıramaz. Şeytan bunu bilir. Boşta o zaman. Ne yapar bu şeytan buna? Önce abdestten buna girer, abdestten. Bu kişi birader da tekvallık yapmak ister. Yani her şey daha güzel der, düzün yapayım der, düzgün yapayım der, özel özgün yapayım der. Abdest almaya başladığı zaman... Şeytan buna gelir. Bunun adı Elvelhan denir. Elvelhan böyle. Bu abdest şeytana başka özeldir bu böyle. Buna gelir. Adı el, -El, -El, el velhandır Buna gelir. Bu abdest alırken yüzünü bir iki, iki kere yıkadı, üç kere yıkamadan yüzünü. Bu bir daha abzu'ya yıkar, kolunu yıkar, başın mesler. İşte kolunu da iki sefer yıkadın, bir kere yıkadın, ağzına su vermedin. Ayağını yıkadığın, kuryere kaldı, şu kaldı, bu kaldı, tekrar alayım, tekrar alayım derken böyle kişi ayrılamaz Müslüman başından mütemler. Yani şeytan burada başarılı oldu mu? Yani neye benzer? Balık oltayı tuttu mu? Yuttu mu? Anladım ben böyle. Gitti kişi ona, gitti Eğer o kimse İslam'ı iyi biliyorsa buna yenilmez. Neye gelinilmez? İslam nedir? Abdestin fazla dörttür. Dört tane fazla var. Yüzü bir kere yıkamak. Faz. Kollar bir kere yıkanacak. Baş mesaj olacak. Ayet de yıkanacak bu şekilde. iki bir yıkadın. iki olsun. Yani şeytanı kişiye işte kolunu iki kere yıkadın, bir kere yıkadın derse geri dönmemek gerekiyor muhtemelen. Dönmemek gerekiyor. Dönmemek Hele ablis olduktan sonra buna vesile veriyor şeytan. Bak işte başın dörtte biri olmadığı ayaklarına kuruyla kaldığı şu şu ol derse dönmemesi de gerekiyor muhtemelen. Dönmemesi de gerekiyor. Geri döndü mü yuttu holta yutmadı. Allah Gitti muhtemelen bu şekilde. Şimdi ne yapar şeytan? Eğer şeytan bunda başarılı olursa olursa ne yapar şeytan bu defa? Muhtemelenler namazda geliştirme namazda gelir. Namaza geliştirme buna. Bu kişi namazda durdu. Durdu ama zaten abdestinden kuşkulu kendisi. Abdestinden kendisi kuşkulu abdestinden. Yani oldu olmadı falan böyle vesri evhamlı şekilde namaza durdu. Namaz şeytamına gelir. Sen namazı boşuna yakılıyorsun. Abdestinde olmaz ki. Abdestinde olmaz. Haram günah. Namazın kabul olmaz. Başında, elham okusun, işlerim, şimdi başında elam okusun, şeytanla mı uğraşmamadı orada? Tabi işte bir kuşu gelse böyle. namazım olmuyor, bu namazı kabul olmaz dedim ben namazdan soğur, hele namazı bu aptalma kalkarsa yanmuyor Bu şekilde musun başına gider, orada 15 dakika kalır, yarım saat kalır musun başına Tuvalette böyle kalır böyle. Tele, gusülle, banyoda, gusülle artık bir saat kalmadı. Arkam kalmadı, şuram kalmadı, buram kalmadı. Halbuki günümüzde öyle bir bolluk var ki su bakımından düşünün ki sahabe rüsünün sahabeleri o düzgün bitiriyor. Düşünün böyle. Su kıt mı? Kıt böyle. Su kıt böyle. Ne yapıyorlar? Bir rüsüyle, gusüyle bir rüsüyle. Aşağı yukarı beş litre su, buzd alır E böyle. Bizler şimdi, duş aktık akıyor mu, değil mi? Duş akıyor bize böyle. Yani insan başı yıkanıyor, sırtı her taraf yıkanıyor bu şekilde. O, o, her yıkanıyor böyle. Yani de o kişi artık tam şey, işte yumuşturmaktadır. Kişi bu şekilde banyoda güçlü ateşinde kişi şey yapar. Mustahemler emmi oldum biri genç yanıma geldi de bak anı şunu söyledi, anı şunu söyledi bile. Eşim diye de, de yatma korkurum diye bile gusül almakta korkuyorum diye ben bak. Eşim yatma korkurum diye ben burada. Neden gusül yaptığımızda şu kuşcaymış böyle oldu olmuyor böyle şey oldu. Halbuki insan elinden geleni yapacak. Su da haram zaten mi defa. su ise gerekiyor kişi ne yapar bir ovalar verir böyle ovalar arkasına kuru kalabilir mi ben kalmam zaten eli düşüye kadar odun tamam bir şey böyle demek ki mutlaka böyle abdestle gusülle şahit şey yememek gerekiyor ondan sonra namaza başlar namazda kişi koparmaya çalıştır. ki namazdan zevk almaz namaza sıkılır namazım omiyor <gülüyor> eder o ölüme kapılır kişi ama tekrar adam böyle. Allah korusun. Hatta kişinin sonunda imanı meselelerde ahiret ile tekrar dirilmek ile bugün mesele kişiyi böyle şeytan bazı sorularla göğüne gelen sorular kişiyi imanı çalmaya çalışır. Allah korusun. Artık kişi bir de buna kapıldığında hep şeytanı uğraşır. onu oraşır. Sonunda Sıkılır, daralır, gönlü daralır, beynin çatlar. Ne ki buna şeytan, şeytanın son kuzu öyle kurtul. İmpararet Muhtemeldir. Allah Kursu derde, iki iması gözme şaşırtmadı mı? Bir bir yürüyor. Şeytandan bir dürtü geldiği zaman şeytandır. Vesteyham geldiği zaman, akfeste iz ki fe buna fay takibiye deniyor. Hemen o anda hiçbir şeytan muhatap olmadan hemen emzü çıkıyor. Emzü billahi mineşşeytanirracim demek gerekli. Nedir bunun anlamı? E'nzü elteci -di diyor müfesle buna. Yani itse ederim sığınırım. E'nzüme sığınırım. Kim billahi Allah sığınırım. Neden mene şeytanı recim olan şeytanın şerrinden Allah sığınırım. Recim rejm olan kovulan Allah'ın rahmini kovulan şeytan anlamına geliyor. onunla Allah sığınırım anlamına geliyor. Neden acaba burada Allah sığınma gerekiyor geleceği alıyor. Meal'am bize Araf 27'de Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu ve hüve kabulühu. İnnehu o şeytan yaraküm sizi görüyor. Hüve ve kabili. O ve yandaşları, kabilesi, sizi görüyorlar. la terevnev. Siz onu göremiyorsunuz. Bir şeyden göremiyoruz, o bizi görüyor böyle şey. O ne gerekiyor? Şeytanı görene sığınma. Allah şeytanı görüyor mu? Tabii görüyor O halde allah Teala sığınma. Çünkü görünmüyor şeytan, biz onu göremiyoruz Ne göremiyoruz? Yaratıldığı maddeye bağlı. Yaratıldığı maddeye bağlı. Isıdan yaratıldı. Isıdan yaratıldığı için onun yaratıldığı dönemde dünya ateş halindeydi o zaman. Dünya. Tek bitki yoktu yeryüzünde muhtemelen. O dönemde onun eşekten yaratıldığı cinler yaratıldı. yaratıldı onu Ondan sonra yer kabuğu soğudu. Ondan sonra bitkiler başladı. Hayvanlar insana yaratıldı gardalı bu velam biliyor. O sizi görüyor ve kabiliyor. Onun tayvan onu sizi görüyorlar sonra göremiyorsunuz. Allah sırmak gerekiyor. Ama insan bunu sezer. sezer. Sezer. Namazda da insana çok gelir şeytan. İnsana işte namaz çok şeytan gelir böyle insana hiç aklına olmayan mesele konu namaza gelir. Yani sanki kişinin başta o, o konuyu düşünmeye kişi namazda Allah'a İkbar der, başlar, hemen o konuya girer şimdi. Şu, alacağına, vereceğine, gideceğine, bu usuna öyle bir konuya gerek ki kişi namaz devam eder ama. Çünkü beyne programı şu bu namazı. Beyin bunu yönetir kişiyi. Beyin yönetir kişiyi böyle. Rüküye gider. Sevgiliye gider, kalk oturur. Ama kişi bilinçsiz ama bir yer kendine gelir. Acayiben ben rekattayım? Hı. Ama beden beyin onu yönlendiriyor kişiyi böylece. Hatta bir insan yola çıkmaz, arabaya oturur arabasına. Kişi tam beyine hep bunu çekirini, beyin bunu yönlendiriyor, gönder insan beyin Ki beyin kişi o kişi yönlendirir buraya böyle. Bunun için ama başlarken de evizi çekmek gerekiyor. Konuşacak olacağım inşallah. Peki acaba Allah Celle Jalü şeytana neden bu imkanı verdi? İşte Alparsıf için bize. neye verdi acaba? Birisi vermez mi? Vermez tabii. Vermezdi. Vela bir yürüyor sebe 21'de. Vela kendine aleyhim sultanun. Şeytanlar üzerine bir sultan sultan yok mevlanbürüyor lehü aleyhim sultanın bu da sultan güç kuvvet cebir yani şeytanın bu yurdur yok tamam olası nile aleme neyin ahirete bin menhebe fi şekkin velâb yürüyor dinî aleme meyyum bil ahirete kimin artı imanı var bir menhebe fi şekkin kimde şüp şey kuşkuda. imanı tam Kame değil. Buradan de çıkması için şehre imtihan bir vesile olmuş onu Yani merdana halis kulu burada ayrılmış oluyor beşe. Ayrılmış oluyor. Şeytan buna bir sebep olmuş oluyor beşe. İlaç kul, samimi kul, gerçek mümin ona binler şeytan gelsin onun yolunu alamaz onu şeytan insanı hemen hayırlılığa gire şey insanlara bazen böleceği. Bir Allah dostu Celalü gece çok namaz kılmış, çok ağlamış, çok Allah dua etmiş. Sabaha karşı uyuyup kalmış. Sabaha karşı. Oturduğu yerde duvara yaslanıp uyuyup kalmış orada. Sabah ezan duymamış. Duymamış, kalkamamış tabii. Şimdi bunun şeytanı şey ne yapayım bunu acaba? Bu namaza kalkamadı, ne yapayım acaba? Şeytan düşünüyor, taş hesaplıyor, geri giderini. Şu bunları. Şeytan bunu uyandırma kararı veriyor bak Şeytan uyandırıyor, bak namazı esen okudu, geç kalacaksın, güneş doğacak, kalk. Bu şeytanın şeyini duyuyor demek. Gönlü acı duyuyor, şeytanı biliyor böyle. Bakıyor sağlığına, gerçekten geç kalmış. Şimdi alıyor, namazını kılıyor, oturuyor, tabii üzülüyor derken yine şeytan geliyor, gülüyor şeytan karşılığında, görüyor şeytanı. Bu işin şey şeytana soruyor, ben mel'un diyor. Seneki insana baştan çiçeği namazı alıp koymak, Neye sevmeyi namazı kaldırdın diyor. Nasıl oldu bu işe ama aklına mı bu şey böyle diyor. Şeytan gülüyor gene, ne bunu söyle. Bunu bana söyle diyor, şeytana çok şart baskı yapınca şeytan buna şöyle diyor muhtemelenler. Ben diyor, hesabımı yaptım ben diyor. Eğer senamada kaldırım güneş doğduğunda kalsaydım, için yanardı böyle diyor. İçin yanardı, yanardı, yanardı işim böyle böyle diyor. Artık kim nakibat ederdi Allah-u Teala'ya? Bunları kefarda bırak böyle. böyle, böyle. Ha, tabii, o kadar Allah'a kul ibadet edelim böyle diyor. Öyle ağladın, güne ağladın bunun için diyor. Ağacın hesabını örüştüm, baktım diyor. onun daha çok işte, ağacasın diyor. Bunun içini kaldırdım diyor muhtemelen. Böyle. Yani Mevlün şeytan hesabın kitabını da biliyor. Kafir. Bir gün Peygamber Aleyhisselam adet diye oturur ki hesabınla beraber iki kişiyi karşıda uzakça bir yerde, yolda tartışıyorlar. bu araşa tartışıyorlar. Biri çok öfkelemiş, aşırı kızmış hanımeyle. Hem bağırıyor, artık sesi kırmıyor bağırırken, boyun damazına şişmiş, yüzü kıpkırıza olmuş, o kadar bağırıyor. Zeynep bu levkale evzi bilen bir şeytan acıyım, zev anvü, diyor. Burada peygamber yandakilere levkale eğer dese şu kişi özü dese, Zevân-ı-mâh-yûdû. Ondaki öfke gider buyurdu peygamberlece. Öfkesi giderdi. Fekâ-ül-ehû, kalktı sabir, dediler ki onun kişiye, peygamber böyle böyle buyuruyor, hemen elinizi bile kirti, rahatladı böylece, rahatladı muhterine vereceğim. Demek insan kızdığı zamanda, öfkevendiği zamanda, zaten insanın kızarıyla şeytan muhterine vereceğim. Şeytan, biz iki yöne girer. Bir ibadetini alıkoymak için, inancı sarsmak için girer. İkincisi nefsi emarenin duygularını tahrik eder. Onu tahrik eder. Ona uyarır. Nefsi emarenin duyguları vardır. Nedir bunlar? <gülüyor> en başta öfke, kızma. Bu katilir bu öfke. Bir sıkıcı gaz gibidir böyle. da bütün bedeni kapsamlıdır böyle. Şeytan bunu tahrik eder. Baksana böyle dedi, şöyle dedi, dedi Şunu yap, şunu de vur, kır, vur, öldür. Bakın. Yani işte Allah korusun, bir anda katil olur. Katil olur Katil olur mu? Katil olur. olur Dünyası gider, arta gider. Efendim, efendim. Eşi dul kalır, çocuklar yetim kalır. anamızı göz içine döker, yazı abine girer, ya yıllarca canına girer, çürür orada. Bir dakika öfke yapmadan verir. Elkerebileceğim. Şeytan bundan yaralanıyor mu Bak ne gerekiyor? Hemen evi çekme gerekiyordu belirsem bende. Çekme gerekiyor. Buyurun ispiha allahü asallatu teri. Eşşeytan geldiği kimi Ademe. Eşşeytan Şeytan geldiği kimi kalbin Ademe. Adem olan kalbini yutmaya çalışır. Siz de zeker Allah'a hanisi indehir. Kul Allah zikreti anda, Allah hatırladığı anda, yani kişi yalnız dile değil de gönülden Allah hatırlarsa, ama kelimeyi tefek getirir, sabaşı getirir, konu kurur, namazlı olur, gerek şöyle bir tefekküre böyle. Ölümü hatırlar, Allah hatırladığında, Hanise indehu <gülüyor> şeyin gibi <göre> şekilde. Veza <gülüyor> nisyallaha iltikame kalbehü Kişi alaten karşı olduğu anda kalbi otamı terk ederler. Şu evliyalar büyüyor, evliyalar büyüyorlar. Onlara tabi keşfeni görüyorlar. Diyorlar ki şeytan dolay böyle bir kurbaş şeklinde oluyor, kurbaş şeklinde oluyor. Fil gibi hortumu var diyorlar. Fil gibi hortumu vardı muhakkak. Hortumunu ağzını açıyor, insan kalbine döyü böyle. Devamlı kalbi gözettiği insan kalbine gözetiyor. Kişi oyuna dalmış, elinciye dalmış, şehvetinden dalmış, harama dalmışsa Allah korusun şeytan kalbini yuttu mu? Al yaslına kadar. Ne anlamı anlamına geliyor. Artık bunu şeytan yönlendiriyor. Ben de bir Harama bak, zinayet, yalan söyle, şunu yap, bunu yap, haramaya, artık şeytanı yönlendiriyor mu? Efendim Demek ki ne oluyor? Kul Allah hatırladığı anda hemen geri çekiliyor. Diyorsunuz Kur'anın son suresi, Kur'anın son suresi, nas suresi? Nas? Nas suresi? O surede sıçkeden sılmaladı taleye. Bismillahirrahmanirrahim. Kul enzibir bin nas? Bak, nasın Rabbin sınırım. Melik'in ilahin nas? Sınır Neden? Minşeril vesvasil hannas. Minşeril vesvasil hannas. Hannas şeytan işte böyle. Onu vesile Allah sınırım. Bir sure, Kur'an son suresi bunun gibi şey böyle. Çünkü insan bir anda gidebiliyor mutena böyle. Bir evliya şöyle yürüyor. Her varlık İliyen anlar. İnsan önce düşmanı olsun, hatta şöyle biri vahşi bir hayvan bile kişi onu ilik kişi o hayvanı ili bilir böyle biri ya. İki şey var, ili bilmeyen Nankör. Nefis şeytana kadar. Bir gün biri ilk bir kiliseymiş, Müslüman bir kiliseye gitmiş. bakayım ne yapıyor bunlar demiş, kiliseye gitmiş. Bakıyor oradan gelen Mum yakıyor insanın heykeli önüne. Hasime önünü yakıyorlar. Burada da şeytan heykeli varmış. Bana kimse mum yakmıyor ama. Bu acıyor şeytanı. Bu Müslüman zamanında bir şeytana acıyor. Bahvadi ya. Kimse buna bakmıyor şeytana diyor. Ben şimdi mum yakamıyorum. İlikleme şeytana bile. Bu bir mum buluyor. Görmeden yakıyor şeyden de koyuyor bunu benim şimdi tabi gece oluyor evinde yatıyor rüyasında şeytan buna geliyor rüyası gelir şeytan buna ama arkadaş be senden amaç kimisi ben düşünmüyor ki acımıyor bana be diyor. çok gariptin böyle diyor sen sağ oldu işte bana yardım ettin bunu sen bana diyor buna karşı ben sana iyilik yapmak istiyorum diyor gel seni bir hazine götüreyim bir hazine var bir yerde ben burasını biliyorum diyor oraya götüreyim Dediği kadar mal alır sonradan beri diyor. Şeytan bunu bir binaya götürüyor. Bunun için hazine var diyor. Altın gümüş olmuş üstüme diye. Kapıya bırakıyorlar. Kapı kirtti. Kapıda nöbetçi var. Diyor ki şeytana bakan burada nöbetçi var burada ama arkada bir pencere var diyor. Ben hiç biliyorum diyor. Arkaya götürüyor bunu. Küçük pencere varmış. Küçük yukarıda. Şeytan diyor ki çık buradan. Şey ben size beklerim burada. Bu Abone olurken iki eli o şeyi yapışıyor böyle. gene çekme çalışırken gürültü oluyor. Duyuyor nebeç bunu, hemen koşuyor geliyor. Yani yapışırken yapışıyor böyle. Yapan yapışıyor bunun, yani kurtaramıyor şeyi nebeçiden. Şeytan bakıyor, bak ne, ne geldi başıma. Nebeçimi yakaladı. Bu tekmeni, bu tekmen başına diyor, sen bırakı böyle diyor. Bu bir yani kurtarıyor başta başa vurmaya tekmeyle böyle yine bırakmıyor ama. Yine bırakmıyor ne yapayım diyor. üzerine işi üzerine böyle diyor. İşlerken hanım uyan diyor. Ne yapıyorsun be diyor hanım böyle. Hep bana tekme vurdun diyor. Şu, şu, şu, üzerine şişin Demek ki şişiyatı elik etmek sonu gene şeytandan ancak şeytanlı efendim. Onunla hayır gelmiyor şeytanın. Hayır gelmiyor. Bir de okurken evzi çekmek. Namazda karı namaz çekmek. Nahil 98'inci ayet buyruğu. Feza kıraatle Kur'an'e fesbillah. Feza kıraatle kur Kur'an'e. okuduğun zaman iza erette burda mawsuf var. Yani kur, okuyacağın zaman evz billah'ı çekmen gerekiyor. Öyle boşta boşta. Namazda da Elimizi çekiliyor biliyorsun namazda da. Hanefi de Sübhanekeden sonra ilk rekatta elimizi çekiliyor muhteşemde. ilk rekatta. Yalnız ilk sünnetinde, aslında sünnetinde terör namazlarında üç rekatta çekiliyor böyle. Yani hangi rekatta Sübhaneket okunuyorsa evde çekiliyor böyle Hanefi'de. Şafi de işte her el çekilir Şafii vesemde. Her el çekilir. Neden? Tabii namazda kul okunacak. Namaza kul okunacak. Kişi elzi billahi güzel çekebilirse, Allah tam sığınabilirse, kişi namazda gafil olmuyor Akıncı Ve namazın dışında da kul okunacak zamanlar enzi billahi kişi güzel çekerse kişi Mevla'yı korumasına giriyor. Enzi billahi. Enzi billahi. Ben Allah'a sığınıyorum. Minis şeytanir racim. Racima şeytanın şerrinden Allah sığınıyorum. Dil bunu söylerken kalptörde hazır olsa akıl beynir hazır olsa yani bunu bilimsel söyleyebilsek Namazımız fatla muhtemelen böyle. Hepimizin şikayeti namaza gelen e, vesile, namaza gelen vesile. Hepimizin şikayeti bu. Hepimiz bu şekilde böyle. Efendim işte namazda aklıma şu geliyor, bu geliyor, kaç yakından bilemiyorum, şu, şu oluyor böyle. Hepimizin şikayetlerdi bu. Neden? Evimizin billahi güzelce söyleyemiyorum de. Dilimiz Allah sınırını diyor ama o anda bu gaflete geçiştiriliyor. Yerine bulmuyor. hedefine bulmuyor demleceğim. Bunun için ne yapalım Her namaza başlayışta eşte yani ön tabi suvaniki e okunuyor Hanefi'de. Şabede tevciheti vardır ini ve ciheti diye okunur. Ondan sonra emzü çekilirken bunu böyle kelime kelime. Bilinç gerekiyor. gerekiyor. Eûzü billahi Racim. Sevmek gerekiyor bunu. İmam-ı Azam İmam Muhammed'e göre cemaatle kılarken yalnız cemaat Sübhanerke okuyacak. Ebu Yusuf'a göre ise cemaat Eûzü'yü söylemesi gerekiyor. Eûzü Sübhanerke bağlıdır. İmam-ı göre. Demek ki bir insan cemaat kılarken de evziyi söyleyebilir. Evziyi <gülüyor> iştahına göre muhtemelen. Evziyi yani söyleyebilir. Yani ne var ki bunu? Tabi güzel söylemek gerekiyor bunu. Bir de insana fazla veşise geldiği zamanlar, evham geldiği zamanlar ve yatarken de yine ayet-i kerime vardır. Mü'minin 90 98'de bunu okuma çalışır muhtemelenler. Mü'minin suresi Kur'an'da var kat efla mümini diye başlıyor Süre. sure o surede 90 dosya ayet-i kerime ve kul rabbi evzim ve ve kul böyle buyuruyor söyle rabbi evzibik bin hemezatı şeyatın rabbi ey rabbim evzibike ben sana sığındırıyorum min hemezatı şeyatın şeytanların ve sana sığınıyorum Rabb'i en yahdurun. Onların yanında gelmişten sansın diyorum, hazır olmasından. Bir insan bunu okursa ona şeytan sokmaması, soklanmak. Enzibiki Rabb'i en yahdurun. Yanında hazır olmalarından sansınırım. Kişi bir okursa o kimseye şeytan yataşamaz dereceden. Ya yani yatakırım okumaya çalışalım inşallah. Müminun suresi 90'ın 98'de. Akkerim. Tekrar demiş Allah. Ve kul buradaki kul emir aslında. Beraber Yani söyle Rabb'i ey benim Rabb'im, euzü min hemezatish şeyat. Allah'ım şeytanların vesvesesinden sana sığınıyorum. Ve euzü bike Rabbi en yâdıru. Yani omandan sana sığınıyorum. Şeytandan Allah Teala ihsanı Mutemler, insan dünyada rahatlar, rahatlar dedi. Şeytan ateşin yaratıldığı için kiminin gönlünde şeytan varsa, o da okunmadı şerifi, hortumunu insanın kabinet açar ağzını, orada yer aldım vermedi Hadi yahya bin Muaz biliyor ki mutemler. Allah şeytan bizden daha avantajı diyor. Cemil daha avantajı diyor. Bizim işimiz çok, onun işi yok. Onun hiçbir şey yok bende. Bizim boşladığımız az, onun boşladığı çok. Biz onu göremiyoruz, o bizi görüyor. Ama bizim bir avantajımız var, Rabimiz var onun sına Ya bizim tek avantajımız. Ancak Rabbimize sığınmak muhtemelen. Yani gerçekten çok zor mesele. Görünmeyen şeytan insanı yönlendirebiliyor. Yönlendirebiliyor. Bir evlullah vardı eski ümmetlerde. Ümmetlerde adı Bersisi adında bir evliya. Keramet sahibi böyle. Denizde su yürüyen, batmayan, suya batmayan bir kerana sahibi Bersin evliği varmış. Artık bir şeytan, esas başı iblis, dev o bunu uğraşıyor. İnsanlara işaret ediyor insanları, uyandığın insanları da. İblis buna direkt uğraşıyor bununla. Fakat ne yapsa faal edemiyor. Bir gün iblis, o şeytan, bir yaşlı bir insan şeklinde Sarıklı, cübbeli, sakallı, elli bir asa değnek bastonu bunun misafir kapısına geliyor. Ya, bersiz ya versin Kim o? Ne olur? Ben bir dervişim. Yolda kaldım. Benim kafilenistim tarım misafiri. E buyur diye aldı içeriye. Çet onu tanımıyor Tanıyamıyor, tanıyamıyor şey onu tanıyamıyor. Üç gün burada kalış eder. Üç yanda kalıyor. Bersat tabi ne kadar kârına sahip olsa acıkıyor. Yemek geliyor, buyur ben yemem. Su geliyor, buyur içmem. Uyku zaman geliyor, uyumam belli diyor. Bakıyor Bersat'a Allah Allah bu nasıl insan bu be? Üç gün, üç gece hiçbir şey bir lokma yemeden, uyumadan duruyor. Buna kıptır ediyor. İbni ne buna? Arkadaş be sen hangi makamdasın sen bu? Ben makamına çıkamadan bak diyor. Ben yemeğinden duramıyorum diyor. Uyumadan duramıyorum böyle. Şeytan bakıyor. Oh, tamam. Bir, var ya makam hırsı. Bakayım hırsız var. Ben. Şeytan tamam diyor. Şeytan gülüyor. Ah habersiz ah diyor. Benim makamımın çetin bir makam benim. Çok zor bir çıkılır. Sen bunu hiç çıkamazsın diyor. Ya söyle uğraşayım diye Benim makam çıkma uğraşayım böyle diyor. Ben de bunu yapmaya çalışayım. Ceden şöyle diyor bak muhtemelenler. sen ömrün ibadete geçti. Daha çocukluğuna diyor. Hep diyor anne, baban dervişlerdi. Allah yoldaylar Sen böyle ortada büyüdün. Bu yolda yetiştin. Hiç senin günahın yok. Günahın yok. Beni ise diyor, önce günahkardım diyor. Allah izin etmiştim. Haram işerdim böyle diyor. Sonra tevbe ettim diyor. İşte diyor, o günahlarımı hatırladığım anda içim yanıyor böyle. Ah, pişmanlık beni ateşi yakıyor böyle diyor. Öyle Allah tevbe ediyorum diyor. O zaman marayı yok olmuş açık oldum böyle, böyle diyorlar. Ama sen işte günah yok ki alam olsam gülü böyle diyor. Peki ne yapayım? Benim sana tavsiyem diyor, sen bir günah işle diyor. Ondan sonra arkadaşı şey olursan böyle diyor. Okey bu mantıken uygun. Yani Aklı bir böylece. Peki ama nasıl günah işleniyor? Günün gün işlemesini Nasıl gün işleniyor? Ne yapayım acaba? E kolay ya diyor. Al kılıcını diyor. Git bir adım başına kestir. Yolda gece karanlığa veriyor. Adam öldür. Düşünün adam öldür. Katil olmak çok güzel büyüyor bunun. Yapamayacağım bunu eve. Yok mu daha, bunun dışında daha kolay bir günah? Zinayet bir, bir kadınla. Kanla cinayet. Allah Allah, kadınla çiftlik kalacaklar bir arada. Allah bunu gördü bildiği halde nasıl bir iş şey yapacak? Kütüri onu yapamayacağım diyor Yok mu daha kolay bunun başka bir günah? Ona şarap içtiyim buna. Şarap içtiyim. Buna bu kolay gülüşünü bulamadılar. Peki ne satıyor satılıyor bu şarap? Ne satılıyor bu şarap? Böyle gideyim diyor. Bilmiyor tabii. Şeytan bunu böyle bir yönlendiriyor ki, bakın bu seneler. Orada bir kadın durmuş o satan yerde. Tabii onlar yasak koymuş açıkla. Evde gil satılıyor böylece. Çetim oraya yönlendiriyor. Zavallı Bersisa sır Sırrım makam olmak için. Sırrım makam olmak için, makam hırsıyla. Hırsıyla ne yapıyor? Güneşemin amacıyla evinden çıkıyor. Evinden adım attığı gibi üzerindeki malıvel gidip sırrım da mele. O gömleği döküyorken kendinden mele. Şuraya gidiyordu. Normal bir insan gibi oluyor böyle. Normal bir insan gibi oluyor. Kahve perçenini kaplıyor, kapsıyor. Normal bir insan gibi oluyor. Gidiyor ilk satına yeri buluyor. Kapıyı vuruyor, kadın çıkıyor. Çok güzel kadınmış. Yarışıklı kadın. Tabii o yolda kadında, Bu diyor, işte burada şarap var mı? Var. Alıyor bunu içeriye. Buna şarap veriyor kadın. İlk defa şarap işi için, için tabii. Bunu çabuk şarap yaşarmış yani. Çavuşlar çarpınca başlığı ileri gelir konuşma, geveziyle başlıyor derken kadın sataşıma başlıyor. Zaten kadın o yolda Allah korusun o varlığı düşürmez derken. Yani. Yani Kadınlar cinay edebiliyor. Tam o anda kadın kurası geliyor. Bu paniğe kapılıyor, korkuyor. Oradan bir diğer parçası buluyor, adam baştan vurdu gibi adamı öldürüyor burada. Böyle. Adamı öldürüyor. Tabii kendisi sarhoş, kendisi onda. Ne yapacağını bilemiyor. Artı amen, kafet içine, bunaldı kendisi de. Şeytan insan şeklinde görüyor. Güvenli güçlerine şikayet ediyor. Filan yerde bir kimse hem öldürdü hem zina etti. falan yerde. Hem şarabı içti. Hemen geliyor, o günün kolu kuvvetleri geliyorlar, güvenmiş geliyorlar. Bir baskı yapıyorlar. Gerçekte bir yatıyor, kameraya işte Ölmüş. Kadın yarışı plak belli. Bu da şarap şar içmiş. Mücaklere bunun için bunlar. O günün şeriatına göre şarap içtiği buna 80 sopa buluyorlar muhtemeliler. Zinaatçı 100 sopa buluyorlar. Tabi adam ödülüşünde kısasen gidemezcek kendisine. Ascaklar kendisine böylece. Karar verilmiş şimdi. Bunu tam ascaklar artık başın kendine gelmeye biraz. Tabi sopa değdiği de için böyle. Biraz böyle kendine gelmeye falan başladırken çıkarmışlar bir sandalye üzerine ip boyuna geçirirken şeytan karşısına geliyor. Aa diyor şeytana işlemiyor. öyle görmüyorlar. Bak başıma ne geldi? Ne yapacağım meşeğinde? Üzleme versene kurtarırım meseleni be diyor. Sen hiç korkma üzülme versene kurtarırım diyor. Ben kurtarırsın diyor. Bana secde diyor. Kurtarırım meseleni diyor. Bana secde diyor. E nasıl secdeyim? Boyun ip var. Şeytan tepesine eğ diyor secye yeter diyor. Benim kurtaram ver diyor. Bakın müsa Allah korusun böylece. Şeytana secye için başını eğdiği anda ibi şekeri cellat imhasına gideyim kurtaram şekliyle. Bunun için demek ki şeytanın şerinden Allah sıma gerekiyor müterrenden. Efhamdan sakınma gerekiyor. En özrü billahi çobunu süsleme gerekiyor. Ve Şeytanın düşmanına gerekiyor. İzaiten Fatiha.